Korsan Yayı'na hoş geldiniz. Bir pazartesi sabahında daha Açık Radyo'da Şevket, Serhat ve ben Başak'la birliktesiniz. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydınlar. Ee... Bu hafta yine korsan yayında her hafta internet ve bilgi özgürlüğüne dair her şeyi konuşuyoruz aslında ama zaman zaman konularımız dolaylı yoldan diğer özgürlük özgürlüklerimize müdahalelere de e, ulaşabiliyor. E, zaten bu konuda da pek sıkıntı çekmiyoruz değil mi? Özgürlüklere müdahale konusunda konuşmak Türkiye konusunda... özgürlükler ülkesi olduğu için. Hemen yine ben <gülüyor> şeyi söyleyeyim Freedom House yine. Her, her sene böyle raporlar yayınlanıyor ya. Ve her hafta bir Tabii. rapor var ve sen <gülüyor> bize bildiriyorsun. Bunu, hayır, artık bıktım da haritalar ama koşuma gidiyor böyle ülkelerin üstüne evet. basıyorum abi İşte onlarla ilgili şeyler grafikler Falan çıkıyor demokrasimiz 3.5 atıyor şu an 3.5 <gülüyor> puanı düşmüşüz abi Hangi evet, ülkeleri onu... geçtik o çok önemli benim için o Burkina kadar, Faso'yu geçmiş Tunus bizden kat kat yukarıda Gerçekten mi? Burkina Faso'ya kadar inmedim Ben yani bizim çevreye baktım Tunus korsan <gülüyor> parti birincil şeyi olarak Amacı olarak eğitimi alan bir parti Bak düşün Tunus'un evet. durumunu Tunus Korsan Parti çok <gülüyor> e, aktif. Bunu <gülüyor> geçenlerde konuştuk büyük ihtimalle kriterlerde bir oynama falan yapıyorlar. E, Türkiye özel bir işte dengeleme yaptılar herhalde. <gülüyor> e, bunun dışında başka gündemde neler var? Geçen hafta e, de kara kutu kazanmıştı... ...bunun kutlaması vardı... E, ...TINGS ekibine teşekkür edelim... E, ...geçen hafta yine... ...Cumartesi günü Kısırkaya Toplama Kampı... ...için bir eylem vardı... E, ...yeryüzünü özgürlük... E, ...organize etti bu... E, ...etkinliği... ...etkinlik değil Kursan. eylemi... ...Kursanlardan da Umutcan bayağı uğraştı bunun için... Evet. ...onan da ...biz bizi. de oradaydık... Evet. E, bunun dışında gündemde neler var? Yunanistan no, bu, var evet, aslında Evet. Siriza gündemle. Zaferi tırnak içinde var. Bir zaferi var, evet. Ve şey... E, kime... E... Bir Gelirken şarkıcı, konuştuk. Bir şarkıcıyı biz iterek Yunanistan'a mı gönderecektik? Atilla Taşı, At Taşasos, Bence... Asasos. <gülüyor> Onu kaçırdım ben ne o. Hayır evet. o geç, daha geçmişte olmuş bir şey. Atilla Taşı ee, Yunanistan'a iteleme hikayesi ha. vardı ya. Tamam. O yüzden şimdi Kardık. hepimiz Yunanistan'a itelenmeyi hayal ediyoruz bu aralar. Herkesin dilinde bu var. <gülüyor> Arada çünkü... kalmışlık sendromu ya Türkiye'ninki. Geçen hafta Twitter'da öyle bir şey vardı. Türkiye Hıratası'nın üzerinde böyle... E, ...yamuk ağızlı bir insan suratı... Sa ...sağ tarafı güneydoğusu... ...işit, işte sol üst tarafı da... ...Siriza, arada kalmışlık sendromu... ...yaşıyor Türkiye şu anda. Adaları vermeyecektik... ...ondan oldu. <gülüyor> <gülüyor> geçen hafta bir de Kobani'ye Türk Kobeni sınırına Türk bayrağı asma rezaleti vardı. Bu arada IŞİD Kobani'den çıkarttılar. Onu da tebrik edelim buradan. gazeteci eğitim vardı geçen hafta. Evet, bir onun şeyden önemli. önemlisi aslında bu yani Evet. Gerçekten... Daha doğrusu adı gazeteci eğitimi değil. Ya doğru. eğitim demek istedim. İnternet özgürlüğü. İnternet güvenliği dedik biz. İnternet, internet güvenliği. Çok güzel oldu yani. Ee, yine Korsan Parti'den Yasin Özel, Marmara İletişim Fakültesi'nden arkadaşımız Behlül Çalışkan. <gülüyor> ben e, böyle bir e, üç tane ayrı sunum gibi bir şey yaptık. Ama Kimler katıldı abi? Abi bayağı bir on üç tane tahminim ya da on dört gazeteci vardı. Yani hepsi çok hevesliydi. Ama Bu, hani herkesin... hangi gazeteler? Yeni Şafak, Akit falan mı? Ee, tabii tabii Akit'in temsilcileri özellikle çok <gülüyor> kalabalık olarak geldiler. Nasıl Photoshop yapılır öğretti. Ee, yeni Şafak özellikle Yeni Şafak konudan... İngilizce öğrenmeye gelmiş olabilir abi. <gülüyor> i̇şte, takvim geldi, bilgisayarla konuştu abi. Ağaçtan sonra Yaşlandırma bilgisayarla Yaşlandırma tekniği falan da öğrettiniz mi? <gülüyor> ya şey, e, Cumhuriyet'ten, e, İMC'den, ileri Haber'den... Yani bir sürü platformlar Taraftan. ve bunlar hepsi arkadaş yani çok güzel de bir ortam vardı çok da güldük Süper. yani. Peki yani e devam eder herhalde diye düşündüm Vallahi Kursan e bu şey, En son e Tor kurmaya çalışıyordu herkes bilgisayarına ve Yasin Tor'un mantığını anlatıyordu o kadar gittik sonra dağıldı tabii herkes. <gülüyor> Yani ve dediler ki iki olsun, üç olsun, dört Tabii. olsun yani ee, devam edelim dediler. O zaman dinleyenlerden de bir şey yapalım. Ee, takipte kalsınlar. Ee, önümüzdeki günlerde TAK'ta Tasarım Atölyesi Kadıköy'de böyle bir planımız var. Umarım hayata geçer. Bu TIMOP'ta evet. yaptık. Makine Mühendisleri Odası'nda Hı -hı. orada yaptık. Yani zaten projeler sürekli birbirinin içine geçişmeli bir şekilde devam ediyor. İşte mesela Karakutu konusunda yine aynı gazetecilerle büyük bir ihtimalle çalışacağız. Onların bulundukları platformlardan destek alacağız. Ki bunun sözünü aldık burada. Buradan tekrar söyleyelim. Radyo yani. programımızı çok sıkı takip eden gazeteciler varmış. Süper. Ya süper. Ee, peki içerik olarak neler vardı? Genel olarak nelerden ha, şöyle... bahsettiniz? Tora kadar gittiniz ama ya, evet, nereden gitme. başladınız? <gülüyor> Gitmeyi düşünmüyoruz. Neler, e, ya, şifre güvenliği. Mesela saldırılar nasıl yapılıyor onu konuştuk. Yemleme nasıl oluyor? Çınırıyor. Özel mesajlarla gelen linkler, sahte mailler nasıl ayırt edebilirsiniz falan. Hı hı. Sonra işte şifre güvenliği. Hı hı. Orada bayağı güldük mesela hepimiz bir tane örnek şifre yazmıştım ben e, sunuma. İşte i̇çinde yıldız var, büyük harf var, küçük harf var, rakam var. O zaman hepimiz bunu yapalım dediler falan. Mesela <gülüyor> ee, güzel çünkü hazır bir şey. Şifreleri nasıl güvende tutarsınız bilgisayarda mesela? Bu da yani şifre, çünkü diyorken yani 15 tane şifremiz var. Bununla nasıl başa çıkacağız? Hı hı, hı. İşte onları an, anlatıldı. Başka sonra daha derine gittik işte. Ee, hı hı. Tora kadar geldi olay yani. Aslında, Hatta Tales'ı. Aslında bu bizim e, üç tane temel projemizin bir tanesi. E, Tings'e de başvuran üç projeydi aslında. Korsan Parti'nin üç fikri vardı. Biri netti. Yani işte bağımsız internet ağ kurmaydı Hı -hı. modemler üzerinden. Hı. İkincisi info sitesinde şu anda yer alan eğitimlerdi. Bu eğitim de aslında onun bir parçası. Bu yani. geliştirilerek devam edebilir. Yine Tings ve başka platformların desteği olmak üzere savunmasanatı.info'ya böyle basılı veya birebir ...yüz yüze eğitimler verecek. Üçüncüsü de Aynen. Karakutu... ...aynı şekilde gazetecilerle devam edecek. Dün Karakutu'nun konusu da açıldı mesela. Çünkü kendileri sordular. Hı hı. Ee, gayet e, destek ve hani merak... ...destek vereceklerini ve meraklı olduklarını da gördük. Yani. Ve kendi çalıştıkları kurumlarda... ...bunu dile getireceklerini de duyduk yani. Süper. Ee, peki şey... Ee, savun savunma sanatı info'dan ulaşabilirler bu içeriklerin bir kısmına değil mi? Evet, savunma yani sanatı güvenlik info'da şu an savunmasanat.info'da işte VPN kullanma konusunda, işte anonimlik konusunda, PGP mail şifreleme konusunda e, vesaire bu tür konularda teknik detay var. Aynı zamanda da nokta atış çözümler var. Ee, peki bu yapılan eğitime dair bir yazı, bir e, döküman var mı? Buna Korsan mi? Parti orga koyarız. Ama e, İmece TV kayıt yaptı. Ha, haberlerde yani girmiş olabilir. Ben kaçırdım. Ben yani Girmiştir büyük ihtimal. Ama bu hafta içinde büyük ihtimal bizim siteye hem görüntü hem bir yazı koyabiliriz bundan ilgili. Ee, ve de yapılacak yeni etkinliği korsanparti.org'dan ve canım, e, sosyal medya hesaplarımızdan sanıyorum takip edebilecekler. Evet. Ee, çok güzel, harika. Yani güzeldi yani ben çok güzel. Evet, ama şöyle biz de şunu öğrenmiş olduk. ...nasıl anlatacağımızı öğrenmiş olduk yani... ...çünkü herkesin farklı... ...yaşı farklı, mesela yaş aralığı farklıydı... ...bilgi, kulaktan duyan var... ...gerçekten kullanan vardı falan... ...hani o anlamda... ...daha sade, daha öz... ...ya da böyle bir tane gazeteci... ...herhalde Ceyda Karan şey dedi... ...seviye tespit sınavı yapın dedi... ...ona göre böyle yok dedim o kadar hani şey... ...sonuçta karşılıklı bilgi alışverişi bence bu... Yani ...eğitim demek biraz şey oluyor da... ...çünkü biz de onlardan, onların yazılarından birçok şey öğreniyoruz... ...bizde bildiğimiz zaten bir şey varsa... Burada, ...burada bizim hani beklentimiz ne diye... ...çok düşündüm ben yani... Hani ...bu eğitimleri verirken, konferanslara giderken... ...ve birçok burada anlatmadığımız işi de yaparken... Zamanımızdan, paramızdan harcıyoruz sonuçta. Yani, ne bekliyoruz? Sormuş. Çok merak ettim ben. İşte bu insanların bize daha çok bilgi vermesini, daha çok bu konuları gündeme Ortaklık, getirmesini bekliyoruz. Bu kadar. Yani evet. Tek beklentimiz de bu. Yani akıllarda da böyle sorular oluşuyorsa, niye yapıyorlar bunlar bu işleri diye. Abi, Tek amacımız bu. Dediğim yani. gibi inceleseler gelenleri yayın organlarını hani. Bir sonuca çıkamazlar. yani Çünkü her telden diyeyim hani tırnak içinde hı hı. insan vardı. Yani. Ve Korsan Parti'nin bugüne kadar herhangi bir sivil toplum kuruluşundan konsolosluktan, birlikten vesaire hiçbir işte şeyden yurt içi veya dışı direkt destek almışlığı yok. Normal. Bir kere maske parası geldi. Bireysel ama onların hepsi bireysel çabaların <gülüyor> sonucu hı. verilen bağışlardı. Yani bireysel bağışlar var. Sitemizde de zaten siz de girebilirsiniz. Destek ol kısmında hem bitcoin gönderebiliyorsunuz hem de paypal hesabına gönderebiliyorsunuz. Bunlar harcandıkça da sitede yazıyor zaten nereye harcandıkları bu paraların. Oldukça şeffaf işte. Defansa yani. gelin diyelim mi o zaman? <gülüyor> Aynen. Evet. Yani biz bugüne kadar hep bildiri, yayınlama, işte insanları bilinçlendirme kampanyası gibi şeyler yapmaya çalışıyorduk. Biraz daha bunu böyle eğitime, daha farklı şeylere, işte kara kutu gibi doğrudan hani çözüme yönelik sonuç veren somut projelere ayıralım dedik. Dolayısıyla bu konularda hani teknolojik olarak, yazılımsal olarak ya da fikir e, ...tavanlı e, yardım etmek isteyenlere defansa gel diyoruz. Artık biraz defansa adam toplamamıza <gülüyor> ihtiyaç var. Kişisel veriler konusunda, sansürle savaş konusunda. Önümüzde torba yasalar, internet sansürü, yasaklar, bitmiyor, engeller yani, bitmiyor. Gerçekten buradan açık çağrı olsun. Çok yazan var sağ olsunlar ve hep bana yazanlar şey durum. ...abi yakında toplanacağız gelirsin, yakında şunu yapacağız haberleşiriz. Şöyle büyük çaplı bir toplantı ya da bir kaynaşma partisi bir şey yapalım evet, evet. Da, ve yani biz kendi aramızda toplanıyoruz zaten sürekli görüşürüz bir de hani beş altı kişilik kemik bir grup olarak sürekli toplanıyoruz bu anlattığımız şeylerin hepsi oralarda planlanıyor hı hı. ama daha geniş tabanlı bütün o internette konuştuğumuz arkadaşlar ve yeni gelecek insanlarla birlikte hem kaynaşma partileri hem de yeni ciddi toplantılar yapacağız. Ee, o zaman yine takipte kalmalarını Sürekli söyleyelim. Takip <gülüyor> Şeyi parti konusunda, korsan parti konusunda ha, takipte yani. kalsınlar e, ki haberleri olsun. Zaten buradan da duyuruz diye düşünüyorum. Ee, şey konusunda tepkiler var anladığım kadarıyla. Neden eyleme geçmiyorsunuz? Evet. Ee, ne yapıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Çok mu sessiz kalıyorsunuz? Bu konuda en yani çok konuşmamız gereken bir kişi sessizliğimiz. gibi biz çok konuşuyorduk. Gerçekten hatta kamuoyunu biz oluşturduk yani. Hani şey ya sene... gönüllülük yapmayalım, yapmayalım burada. Hani Korsan Parti Türkiye'de bu 56 51'in ilk değiştirildiği büyük torba yasada Direkt kamuoyunu kamu Korsan Parti oluşturdu. Birileri fark etmeden Korsan Parti'nin e, yazışmalarını AKP'nin çalışmaları olarak bile verdi yani. Tabii can. Dolayısıyla Korsan Parti gündeme oturdu. Şimdi o yüzden aynı şey bekleniyor. Aynı tepkiyi koyması bekleniyor. Ama biz gördük ki bütün bu eylemler, bütün bildiriler sabahlara kadar uğraşmamız hiçbir işe yaramıyor. Yani aslında hani dolaylı yarıyormuş onu ben içeriden yani, duydum. Kanunu değiştirme <gülüyor> anlamında hiçbir işe abi yaramıyor. Abi mecliste olsan da yaramıyor. Aynen yani. öyle yani o anlamda bir etki yaratamıyoruz. O yüzden o etkiyi biraz da pratiğe yaymamız gerektiğini düşündüğümüz için biraz evet. zamanımızı ve emeğimizi başka şeylere yönelttik bu aralar Daha oralar. somut mesela. Sanıyorum biraz da enerjiye ihtiyaç var o yüzden defanslar. Yeni enerjilere, yeni Yok, ihtiyaç var. Allah'ını seven... Ne <gülüyor> varsa gelsin diye bilir misiniz onu? Havgaya adam toplamak. Halı sahada oynadın mı hiç başına? Hayır tabii ki. Evet, orada öyle oynamadım. bir vardı. Tabii yani. ki de oynamadım. Tabii <gülüyor> <gülüyor> diyordum ki o, neden olmasın belki de oynayabilirdim. Mesela. Değil mi? <gülüyor> ee, torba yasa dedik. Ee, torba yasadan da konuşabiliriz biraz. Ee, yani torba yasa zaten başlı başına torba olmasından kaynaklı olarak halkı aldatmaya yönelik bir şey. Bu sefer şöyle de bir özelliği var. İşte biz sadece internet bazında bakalım olaya... Hı hı. E, ...anayasa mahkemesinin iptal ettiği hükümler vardı... ...işte bu Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın... ...Milli Güvenlik... ...işte kamu düzenini korumak... ...ve suçun, önlem suçun oluşmasını önlemek halinde... ...işte sakıncı bunlar ...hallerde site kapatabileceği yetkisini... ...anayasa mahkemesi iptal etmişti... ...bunu daha da geliştirdiler... ...bunu bakanlığa ve başbakanlığa... E, ...bu yetkiyi hatta milletvekillerine vermek suretiyle... <gülüyor> ...geniş satlara yaydılar... ...yine Milli Güvenlik konusu var... ...dolayısıyla hani bir... Milletvekili, işte başbakanlık, bakan, e, Ulaştırma bakanı, e, milli güvenlikle alakalı bir sıkıntı gördüğünde bir internet sitesinde hemen kapatabiliyor bu torbayı geri göre. geliyor yani. Yani anayasal iptal ettiği bir şey daha üst perdeden bu sefer e, kanuna koyuyorlar. Bu da artık Türkiye'de hukuk olduğunu düşünen insan sayısı kaçtır bilmiyorum ama hani artık kesin net bir şekilde hukuk olmadığını gösterdi. Peki ben sana sorayım. Geçenki değişikliği şöyle savunuyorlardı. Sitedelerin tamamını kapatmıyoruz. Bu çok iyi bir şey. Sadece URL'yi kapatıyoruz diye savundular bunu abi televizyonda. Eskisi gibi böyle YouTube kapanmayacak diye. E bu yasada yazılanlara bakınca tekrar sitenin tamamı kapanacak gibi bir hal görüyoruz. İçerik yani. kaldırılana kadar herhalde kapalı tutulduk. Tabii oralarda hep şey var işte mümkün olmaması halinde sitenin tamamı <gülüyor> kapatılır. Mümkün yani teknik imkansızlık haline. Yani HTTPS'nin <gülüyor> arasına Aynen. giremedikleri Aynen. O zaman. O meseleyi de açalım. Yani biliyorsunuzdur, belki görmüşsünüzdür... ...HTPS özellikle banka sitelerinde, işte Facebook, Twitter'da, Twitter'da otomatik olarak bu S harfi security, güvenlik anlamına gelir... ...URL'de şeyde, internet sizin adından önce yazar... O tür siteleri bir türlü içeriğini denetleyemedikleri ve durduramadıkları için çok sıkıntı yaşıyorlardı. Ve bütün internet servis sağlayıcılara bu konuda bir mail göndermişlerdi. Ne edin yapın edin <gülüyor> bu HTTP siteleri de kapatabilmenin bir yolunu bulun diye. Çünkü yasa dışı denedi devlet. Aynen, devlet öyle. yasa dışı yol denedi yani bunun için değil mi? Yani çok yani, yapılan çok bir şey. Yani. Devlet internet yavaşlatıyor bazı siteleri darboğaza sokuyor onlara insanların girdiğinde doğru... Ve hızlı içerik alamamasından dolayı o siteleri terk etmesine Band neden genişliğini... olmaya çalışıyor. Aynen öyle Şuna, buna A, tarafsızlık A tarafsızlık deniyor buna yani. bir gün değiniriz A tarafsızlığı konusu Türkiye'de hiç bilinmeyen bir konu ama devletin sürekli ihlal ettiği bir konu. Dolayısıyla hani torba yasada neler neler var bizi sürekli bu tür şeyler beklediği için biraz böyle şeyim ben hukuk anlamında çok pesimistim çok kötümserim. Peki Kendimizi bu, başka yerlerden savunalım biz. <gülüyor> kaba şey yani herkesin bildiği internetin fişini çekebileceklermiş diye bir şey var. Hani i̇nternet <gülüyor> fişle <teknikleri>. çalışanmış. çalışanmış. <gülüyor> bir fişini... de tape var abi ben onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani tape. Tape. gerçekten koydu, kapatabilecekler değil mi internetin internet yani erişimini ee ben kapatabilecekler. ben üçüncü evreye geçildi. Artık devlette değil de değildi. biraz şirketlerin elinde sansür meselesi. Yani ilk seferde devlet zaten ee siteyi kapatıyordu. Sonra URL engelleme geldi. Güya URL'e engelleyecekler siteyi kapatmayacaklardı. Ben hiç engellenmiş URL'e görmedim hayatımda. Siz gördünüz mü bilmiyorum. Sonra Hayırdır. üçüncü safa. Üçüncü safa şu. Twitter'ın Doğrudan hiç hı hı. Türkiye'deki internet Askiye sadece, sadece gönderilmeksiz mahkeme kararları doğrudan Twitter'a gönderildi ve Twitter bunların gereğini yaptı ve doğrudan o içerikleri <gülüyor> sildi Twitter'da ve de kullanıcılarından talep etti silmelerini silmezseniz hesaplarınızı askıya alacağız Yani devletten çıktı artık sansür meselesi bu internetin bizim anladığımız anlamdaki demokratik ve ifade özgürlüğü kullanılan internetin fişini aslında şirketler çekmeye başladı biraz da. Evet. Ve dünyada aslında e, telife ve diğer özgürlüklere dair e, raporlar yayınlanırken biz de henüz internet kapası, kapatılsın mı açılsın mı bunun tartışmasını <gülüyor> yapıyoruz. O da oldukça ilginç. E, dilerseniz yine bir e, müzik arası verelim. Her hafta yaptığımız gibi. Bu hafta Cezar diye genç bir arkadaş var. Folk Celtic, Celtic öğeler barındırıyor müziklerinde. Ve betterwithmusic.com internet sitesinden bütün projelerine ulaşabiliyorsunuz. Ve... Tamamen tüm müzik ve sanat hayatını Creative Commons'a adımış. Bunun için çalışan ve yaptığı her şeyi paylaşan birisi. Şimdi biz de şarkısı Siesta'yı dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sen yayın kaldığı yerden devam ediyor. Pazartesi sabahında e, torba yasadan bahsettik. En son biraz internet özgürlüğümüzden bahsettik. E, peki bu programı kaçırdılarsa nereden dinleyebilirler biraz da ondan bahsedelim. Eee açık radyonun podcast kanallarından arshiv.org'dan ya da korsanparti.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Evet. Twitter'dan ve Facebook'tan Korsan Parti Korsan Parti Türkiye Hareketi ya da Korsan Parti Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Korsan yayın hashtag ile de bütün hafta bize ulaşabilirsiniz. Bunlar sadece birkaç yolu. Tabii Ayars evet. kanalını kullanabilirsiniz. YouTube'daki videoların altına yorum yazabilirsiniz. İstediğiniz her türlü kanaldan ulaş Aynen öyle. Ee, biraz daha Yunanistan'a geri dönelim. <gülüyor> Çünkü biz çok güzel bir... Kim hazırladı o görseli bizden bilmiyorum. Siz mi yaptınız? Hayırlı olsun komşum diye. Hayırlı Görsel olsun, evet. çok fazla paylaşılmış. Evet paylaşım zekorları kırdık hatta. Ee, Uluslararası Korsan Partiler Birliği. <gülüyor> Doğru mu çevirdim? <gülüyor> evet, evet. Pilot Partisi International'da <gülüyor> paylaşmış. <gülüyor> evet. Yani... Sirize'ye selam çaktı. Ama Herkes bizde o... ne oldu abi? Yani ben takip ettiğim kadarıyla şöyle... hani Listemdeki kişiler... Bayağı da hani politik e, insana ile ilgili insanlar hep şeyi tartışlar işte. Türkiye'nin sirizası kim, kime yakın daha çok yakın? Ben de buradan açıklayayım yani. Türkiye'nin sirizası korsan partileri. <gülüyor> yani. Madem çünkü Haydarbaş bile dediğine göre hani biziz yani hani siriz ya o... kimler çıktı? Cem Uzan oldu. Cem Uzan da mı? Haydarbaş oldu. Yani hani o ÖDP için konuşuldu bir ara. Alt çok yakın arkadaşıymış hani. Ben de onu öğrendim. Hmm sonrasında bayağı Türkiye solu nereye gidiyor falan diye programlar... 5 evet, tane programlar da oldu. Programlar ya. Yani işte... sağ tartışma hiç abi. Hep sol solu, solu tartışıyor. Öyle çok saçma. Abi Siriza böyle bir anda bir sabah uyandık Seriz mı oldu nasıl Hayır. oldu bunun bir şey yok mudur hiç? Bak takip ettiyseniz Türkiye'de 2010 böyle 10 günlük bir şeymiş gibi değerlendiriliyor. Evet yani bir de birbirlerine insanlar laf atıyor. Sen daha dün bilmiyordum bugün <gülüyor> şeysin Fahdi. Bence abi benim hatırladıklarım şöyle. 2010'dan beri 4-5 yıldır ne oluyorsa dünyada isyan hareketi Yunanistan'da somutu oluyor. Yani somutlaşmış halini görüyor. Mesela sana gelirken kendi anlattığım örnek e, parayı kaldırdılar. Yunanistan'ın şimdi adı, adını hatırlayamadığım bir kasabasında para kullanmaya başladılar. Şarap yetiştiriciyi falan yapıyorlardı. Hı -hı. Tarımla ilgilenen bir toplumdu. Hı -hı. Parayı kaldırdılar. Bir sürü işte dayanışma kolektifleri işte. Bizde şimdi başladı. Çorbada atıyorlar ev sizlere. Evet. O Yunanistan'da daha önce vardı. Hı -hı. Yani böyle böyle abi. Yani toplumun en alt kesiminden gelmesi lazım ki Aynen. politik bir çıktısı olması lazım. Yani... tepeden inmeci bir politika. Yani... Ha bizdekile karşılaştırırsak birkaç hareket var ya böyle birleşik hareket mesela mesela Hı -hı. bilmem ne hareketi, bilmem bizde de öyleyiz mesela ama biz insan birleşimiz hani bir ideoloji birleşimi değiliz yani. Hı -hı. Yani insanlar var farklı farklı. Mesela onlar hep hala yukarıdan konuşuyor ama benimki Sıriza sirize olana kadar Dediğin gibi alttan, halktan, dipten gelen e, hareketlerle, insanlarla bunu yaptılar. Bence. Öyle olsa gerek. Türkiye'de de belki de hani başarılamamasının sebebi de bu olsa gerek diye düşünüyorum ben kendi şahsi fikrim evet olarak. Evet abi. Yani sokak hareketi izleyen bazı, mesela hani sokak gösteri yürüyüş yapacağız, haklarımızı arayacağız diye hareketlerde hala parti liderleri çıkıp konuşuyor. Türkiye'nin biraz da kaybetmesinin nedeni maddi sebeplerden dolayı. Yani Türkiye, Yunanistan'ın yaşadığı krizi yaşasa bile hissettirilmiyor şu an. Aslında evet biz de dibe vuruyoruz ama bir şekilde o dibe vuruşlar hep bir şekilde müthiş bir borçlanmayla hiç gösterilmiyor günlük olarak. Ya da gündem değiştiriliyor. Yani biz de gerçekten dipte olduğumuzu, dibi gördüğümüzü fark edebilsek toplum olarak Bizde de aynı e, potansiyeli kullanacak insanlar tıpkı ya, gizli biraz daha sosyal, an, e, sosyal bir yapısı vardı. Evet. E, i̇nsanlar işçiler o kadar sokaklara dökülmediler genelde gençler e, çünkü üzerlerindeki sosyal baskı yüzünden oradalardı. E, fakat biraz daha maddi olarak işçi sınıfına yönelen bir baskı arttığında ki o da var tabii ki ama şey, onlar, onlar da hı, onlar da tabii ki bu arada evet metal işe e, metal e, işçilerine e, de. grevlerine destek verdiğimizde buradan belirtelim. Yani bizde maalesef baskı çok fazla olduğu için maddi anlamda, ekonomik anlamda nasıl bir çıkmazın içinde olduğumuzu bilmediğimiz için biraz da ondan kaynaklanıyor olabilir. Ya politik kültürleri de çok yani. gelişmiş, hani çok fazla sayıda mesela tepkileri. ...en ufak mesela bilet artışında hemen... Ya hak arama meselesi Hakaram, bence evet. çok önemli. Bireysel hak arama. Mesela bu Ocak Anarşistik ayı elektrik faturaları var. hikayesini biliyorsunuzdur. Evet, yani. biz de mağduruyuz. Hepimizin elektrik faturası şu anda şişirilmiş durumda geldi. Ve özellikle zam, zamdan sonrası gelmesi için... ...öyle 60 günlük, 55 günlük faturalar... ...ve o elektrik şirketinin kendi borç ödeme durumlarına göre... ...fatura dönemleri yapması tamamen yine devletle topu, e, birlikte yapıyorlar bunları. Ve biz hiçbir şey yapmıyoruz Peki, bunun karşısında. Peki kaç kişi dilekçeyle itiraz etti ya. yani... Dolayısıyla o yani burada evet. çünkü halk şöyle halkın bir kısmı şöyle bakıyor ya bu olur niye devlet yaptı bunu sonuçta benim devletim bana mar yapıyor ne güzel diye bakıyor. Bir Hak kısmı ediyor. da bir kısmı da diyor ki ya ben buna itiraz edeceğim ne olacak, ne olacak? itiraz <gülüyor> edeceğim yer zaten adamın yan tarafı o da onu kayıracak vesaire diyor. O yüzden bir inançsızlık bir adalete güvensizlik olduğu için biz oradan bir kokuşmuş durumdayız. Ben çok yakından tanıyorum. Eminim ya yani her hafta programımızı dinleyen biri kendisi annem o şu anda dinliyordur selam söyleyeyim. O bana yapıyorlar. Aman siz mi kurtaracaksınız ülkeyi gibi. Bu yaklaşım kendi ülkeyi değil kesinlikle. de kendimizi kurtarırsak hepimiz toptan ülke kurtulmuş olur belki bir gün. <gülüyor> o zaman bunu da önümüzdeki programlarda kurtaralım. Biz artık kurtaralım. zamanımızı yani bireysel haklarınıza biraz sahip çıkalım. Aynen. Umarım e, hepimiz. E, programı kapatmadan önce haftalardır bu anı bekliyorsunuz biliyorum. Evet. <gülüyor> Teknik anlamda <gülüyor> bize destek veren Ömer'e ve Volkan'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. E, ve herkese iyi bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın. İyi haftalar.